Kubbe melek tasvirleri pandantifler üzerinde birbirlerine tam eş olmayan dört melek figürü işlenmiştir. Bu melekler cennette Tanrı'nın tahtını koruduğuna inanılan, bir baş ve altı kanattan oluşan, serapim betimleridir. Doğu'da yer alan melekler mozaikten yapılmış, Batıdaki iki melek ise Doğu Roma döneminde bozulmuş ve fresko olarak yenilenmiştir. Pandantiflerde yer alan melek figürlerinin yüzleri Osmanlı döneminde yıldız biçimli madeni bir kapak ile kapatılmıştır. 2009 yılında kubbedi yapılan mozaik onarımları sırasında kuzeydoğudaki melek tasvirinin yüzünü örten kapak açılarak meleğin yüzü ortaya çıkartılmıştır.